396 numaralı konu, Osman bin Mazun'un yatağında ölmesi üzerine Hazreti Ömer'in söyledikleri Hazreti Ömer şöyle anlatıyor, Osman bin Mazun şehit olmaksızın öldüğünde, gözümden düştü ve, şu kişiye bakınız ki, hepimizden daha fazla bir şekilde dünyadan vazgeçmişti, halbuki yatağında ölüyor da şehit olmuyor, dedim, böylece Osman bin Mazun'un mertebesi benim gözümden düşmüş bulunuyordu, ta Resulullah vefat edinceye kadar, Hazreti Peygamber vefat edince, hayret edilecek bir şey, bizim en hayırlılarımız yataklarında ölüyorlar, dedim, sonra Ebu Bekir vefat etti, onun hakkında da, hayret edilecek bir şey, bizim en hayırlılarımız yataklarında ölüyorlar, dedim ve bundan sonra Osman bin Mazun, onun mertebesi benim kalbimde tekrar eski mertebesine yükseldi